en Nebevi'nin Riyavus Salih'in adlı kitabını şerh etmeye, buradaki derlemiş olduğu hadislerini okumaya devam ediyoruz. En son almış olduğumuz bab, hangi baptı? Babul, Mücahade. mücahede babıydı. Yani kişinin mücadele etmesi, nefsiyle mücadele etmesi, başkasıyla mücadele etmesi. Bunları açıkladık, şerh ettik. En son hangi hadiste kalmıştık? En son durmuş olduğumuz hadis, üçüncü hadisti. An İbni Abbas radıyallahu anhuma kal, kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğlu Nebi aleyhissalatü vesselam'dan şöyle dediğini buyuruyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ni'meten magbunun fihime kefirun minen nas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 yerden kalkıyor o kadar uzun duruyor Secde de o kadar uzun duruyor ayakları şöyle Aleyhissalatu vesselam. lahu ya Rasulallah. Dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü bunu neden böyle yani yapıyorsun? Fakat <gülüyor> ghafarallahu leke ma min Allah Teala senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş. Ama Aleyhissalatu vesselam geçen derste girişte söylemiştik ya. Nefsiyle mücadele ediyor. Nefis yatmak istiyor. Nefis rahat istiyor. Sıcak yatak istiyor.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 Adetinden bir tanesi de nedir? Gecenin o üçte ikilik kısmına yakınını, ders bu hesabını yapmıştık, yahut yarısını, yahut o gün yorgunsa üçte birini ne vardı? İbadetle geçirirdi aleyhissalatü vesselam. Bunların hepsi neyi gösteriyor bize? Aleyhissalatü vesselamın gelmiş geçmiş günahları affolmasına rağmen, affolunmasına rağmen, böyle bir mükafatla ödüllendirilmesine rağmen aleyhissalatü vesselam kulluğun en güzel göstergelerinden bir tanesi olan namazı ne yapardı? En güzel bir şekliyle ifade ederdi. Yine aleyhissalatü vesselamın ciddiyetle çaba sarf ettiği, nefsiyle böyle mücadele ettiği ve kendini böyle disipline soktuğu bir konuda oruçtu arkadaşlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsun disiplin var. Nasıl disiplin var? Ramazanın işte Kadir Gecesi belli olmadan önce Aşrul Evâil ilk 10 on gün. Ondan sonra ortası. En sonda Kadir Gecesi son 10'da olduğu zaman Aşrul Evâhir son 10 günde ne vardı Aleyhisselatü Vesselam? İtikafa girerdi bir disiplin. Niye? Kadir Gecesini <gülüyor> nerede yakalamak istiyordu? İtikaftayken, ibadetteyken yakalamak istiyordu. İşte yine hanımı aşıradı radıyallahu anha diyor ki, ona söyledi. kâne söyledi. sallallahu aleyhi ve sellem Ona söyledi. Ona Son Ona gün girdiğinde Ramazanın son söyledi. güne girdiğinde ne yapardı? Ona leyle Geceyi ne yapardı? İhya ederdi. söyledi. Ona söyledi. Ona söyledi. Ona söyledi. Ona söyledi. Ona söyledi. Ona Uykudan uyandırırdı. Ve cedde hırslı olurdu, ciddi olurdu. Yani ibadet konusunda çok ciddi olurdu. Ve şeddel mi'zar ne yapardı? Elbisesini sıkardı. Ne demek şeddel mi'zar? Bundan bir kinaya var. Bundan kastedilen ne? Hanımlarına yaklaşmazdı. Çünkü aleyhissalatü vesselam son 10 günlerde itikafta. İtikafta. Ve la tubâşirûhun ve entum akifûne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 Bu hadis de bize gösteriyor ki arkadaşlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle ashabı ibadet konusunda azimli. Bizim yani bizim durumumuz baktığımız zaman yani gaflet, gece kalkıp bırakın tercüd namazı kılmayı, bitir namazlarını bile, bakıyorsunuz ki gevşeklik göstermeye başlamış. Sünnetlerle ilgili bir gevşeklik.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 bu ilallahi minel mukminiz zayıf diyor kale sesen. Müminul kavi güçlü mümin. Neyinde güçlü? Hangi konuda güçlü olan mümin? <gülüyor> İmanında. Dikkat edin mümin olarak niteliyor zaten. İmanında kuvvetli. İmanında ilk akla gelen bu hadisten. Onun ardından sonra bedeni güç kuvvet geliyor. Bazıları bu hadisi alıp spor salonuna gidiyor. Orada müzik çalıyor. Orada dırt, dırt, dırt, müzik çalarken kaslarını geliştiriyor. Halter yapıyor. Diyorsun ki sen ne yapıyorsun? Ya hocam işte peygamberimiz buyurmuş ki El-Mu'minul kavil hayrun ve habdu ilallah minel mu'minul daif. Ama Mü'min diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani güçlüyü, sıfat burada güçlüyor. Neyin sıfatı? Kimin sıfatı? Mümin. Mü'minin sıfatı. Yani imanı güçlü olan. Mü'min Allah katında daha sevimlidir. Ve allah Teala katında daha hayırlıdır. Kimden? Zayıf olandan. وَف۪ي كُلِّنْ خَيْرٍ Allah diyor Aleyhisselatü Vesselam وَف۪ي كُلِّنْ خَيْرٍ Her birinde ne var? Hayır vardır. Çünkü iman etmiş. اِحْرِصْ ala مَا يَنْفَعُكُ Şimdi Aleyhisselatü Vesselam burada bize nasihat veriyor. Gerçekten çok önemli bir nasihat. اِحْرِصْ ala مَا يَنْفَعُكُ Sana fayda veren şeylere ne yap? Özen göster. Sarıl, tutun, hıslı ol. Faydalı şeylerle uğraş. وَاسْتَعِنْ <gülüyor> Billah Ama tabii en önemlisi de ne arkadaşlar? O faydalı işlerle uğraşırken isti'ane, yardımını kimden alman? Anladım, anladım. Allah'tan alman. Desteğini Allah'tan istemen. Hatta hadislerde geliyor ya لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَ Sizlerden birisi bütün ihtiyaçlarını kimden istesin? Allah'tan istesin. Bütün ihtiyaçları. Büyük küçük demeden bütün ihtiyaçları. Hatta hadisin devamında diyor ki Hatta, yes Ayakkabı. Hatta ayakkabısının bağını bile ne yapsın? Kimden istesin? Ayakkabı. Allah'tan istesin. Hatta yes'ela şa'fena alihi izen kata. Ayakkabısının ipi koptuğunda, ipi bozulduğunda dahi onun yardımını kimden istesin? Allah'tan istesin. Yetiş Arap desin. Allah'ım bu işimi ıslah et, düzelt desin.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 Rabbine bütün ihtiyacını istesin. Rabbinden her şeyini istesin. Hatta diyor, koptu o zaman ayakkabısının bağını bile. Burada da diyor ki bu adam Muzat tefsirine yazmış. İşlerinizde hayrete düştüğünüz zaman, işlerin içinden çıkamayacağınız anladığınız zaman, başlarınız sıkıştığı zaman ne yapın diyor? "İstaeinu bi ashabil kubur." Kabir ashabından yani. medet umun, yardım isteyin. Yani bunu kitap olarak basmış, tefsir olarak basmış. Ve bunu satıyor insanlara. Ve yine diyor ki alimler hayattayken kınındaki kılıç, gibi. kılıç gibidir. öldükten sonra kılıç gibi. kınından çıkmış kılıç gibidir. Yani öldükten sonra onların her yüzündeki tasarrufları hayattaykinden daha nedir? Etkilidir. Abacık bunu bu şekilde ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bunun, bütün bu sözlerden ne yaparız? Allah'a salanırsak.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 Kader Allah, Allah Teala ne yaptı? Takdir, Takdir. etti. <gülüyor> ve mâ şâ'e Ve dilediğini Allah Teala yaptı. Bu kadar bitti. Sen artık lew enni faaltu keza ve keza, öyle olsaydı, böyle yapardım, şöyle olsaydı artık bunları ne yapmayacaksın? Söylemeyeceksin. Fe inne lew teftahu şeytan. Zira lew kelimesi, yani keşke ama bu Arapça dalim birçok manalara geliyor. Hangisi bunun e, şeytanın amelindendir? Teftahü ameleş şeytan. Şeytanın amelini açar. Yani şeytana bir kafa açar. Hangi lev, hangi şayet? Geçmişle alakalı olan. Yani geçmişle alakalı Şayet şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın demeyeceksin. Bir başına bir musibet geldi. Allah göstermesin başına bir kaza geldi. Bir sıkıntı oldu, bir iş yaptın. Olmadı. Söyleyeceğin söz ne? Allah ve ma faal. Sahabeler de böyle söylermiş. Müslüman'dan da beklenmesi gereken teslimiyet, kadere beklenmesi gereken teslimiyet bu. Bu ay hafta ne yapıyorsunuz? Ezberliyorsunuz arkadaşlar. Yedinci hadis aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yine hadis Ebu Hureyra'dan muttefakın aleyh hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Hücibetin nâru bis şehavât ve hücibetil cennetü bil mekari.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 isteyip sana böyle sürekli yapmanı istediği o şeyler sonucu nereye götürür seni? Cehenneme götürür. Nefsine ağır gelen, nefsine zor zor gelen, acı gelen şeylerin götüreceği yer neresi? Cennet. Aleyhisselatü Vesselam böyle duyuruyor. O yüzden alimler diyorlar ki şayet nefsinde bir konuda çok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 Nefse zor geliyor. Ya hocam sakalımı kesmemek, sakal uzatmak ağır. Bu çağda bu durumda baskı çok. İşte sigarayı bırakmak nefse ağır geliyor. Sabah namazına kalkıp camiye gitmek nefse ağır geliyor. Pazartesi oruç tutmak, perşembe oruç tutmak nefse ağır geliyor. Hep nefes sürekli sen ne yapıyor? Mücadele ediyor değil mi? Şöyle herkes bir düşünsün şimdi. En son ne zaman eline Kur'an'ı aldım diye?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 Sekizinci hadis An Ebi Abdullah Hüzeyfet ebn-i Yeman radıyallahu anh. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Bakın arkasında namaz kılıyor bu sahabe. Sallaytü ma'an Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem, Vesselam zateleyle Aleyhisselatü Vesselam'ın Diyor arkasında bir gece namaza durdum. Bir gece namaz kıldım. Şimdi namaza bakın arkadaşlar.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 Namaza başladı? Bakara başladı. Bakara suresi kaç sayfa arkadaşlar? Ne 20'si? Kaç sayfa Bakara suresi? Hayır. 50 sayfa. <gülüyor> Bakara suresinin kaç sayfa olduğunu bilmiyorsan zayıf arkadaşlar. Bak Bakara suresinde ezbere bilen var mı demiyorum. Kaç sayfa? Diyor ki Hüzeyfe radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam Bakara'yı başladı. Bakara'ya başladı Murat abi. Bakara'ya başladı. Fakulte yarkeo endel mîa. E. ki diyor Hz. Farajüllem. Yüzüncü ayette rukuya gider herhalde. Yani yüzüncü ayet. Yaklaşık işte. Dizceye bir bir yakın belki. Tam bilmiyorum şu anda da. 100. Diyor ki, "Thumma mada, fakulte yuceli biha fi raka Allahü mada. Yüzü geçti. Yüzüncü ayeti geçti. Arkada Hz. düşünüyor yani. 100 ayet okudu. Dedim ki diyor herhalde evet. rekatı Bakara ile bitirecek. Yani 50 sayfa, 2,5 cüzden bitirecek dedim diyor rekatı. فَكُلْتُ يُسَلْ فَمَضًا Bakara da bitti. فَكُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا Dedim ki diyor yani artık tamam yani. Bakara bitti. Rukiye'ye gidecek. فُمَّفْتَتَهَا <gülüyor> Nisa Nisa suresini ne yapıyor? Başlıyor başlıyor. Ali İmran'ı ne yaptı? Hat. Atladı. Buradan da neyin delili var arkadaşlar? Yani, sıraya, göre, sıraya göre okuma şartı yok. yok bazıları diyor ya elemterayı okursan yapayım, burayı geriye gelemezsin. <gülüyor> yani Asrı okuyamazsın diyor. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnna enzelnayı okuyamazsın diyor. Evet önemli olan ilk rekatta sünnet olan uzunu okumak. Ondan sonra kısa okumak. Ama bir tertip sıra şart değil. Hatta sünnette bazen ney böyle yani buna riayet etmeye gerek yok. Bak Bakara'ya okumuş. Ondan sonra İsra. İsra'ya Arada ne var? Alimran al var. Tabi diyor ki: "Sümme eftetehâ Nisâ feqra'ahâ." Sonra Nisa ile başladı ve okumaya geçti. "Sümme eftetehâ Âl-i İmran." "Sümme Sonra diyor Âl-i İmran'a başladı. "Feqra'ahâ." Yani Nisa Suresi de yaklaşık 200'e yakın. Sonra Alimran, o da 200'e yakın yani. Yaklaşık yani 5, 5 buçuk cüz, toplam. Bir rekatta, bir rekatta 5 buçuk cüz, yaklaşık olarak. Ya Kura Umutara silen, tabi nasıl okuyor eserini mesela? Harflerini de makaricini yerine getirerek tertil güzel bir şekilde okuyor. Acelede değil yani öyle. Bu değil yani böyle. Her harfe yerinde okuyor.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 Cennetten istenilen bir şeyler varsa o da istiyor Allah'a Allah'ım el Allah ben senin cennet istiyor. Ayetlerin arasında böyle de ne var? Dua, var? Dua var. Ayetleri hızlı bir şekilde de okumuyor. İzâ bi bite'avvud te'avvaz. Allah'a sığınılması gereken, cehennemin azabı anlatılırken, Allah'ın azameti varken ayette duruyor Allah'a sığınıyor. Euzubillah diyor. Euzubillah minennâr. Allah'ım ma'a iznâ Sümme reka'a Sonra rükuya gidiyor Aleyhisselatü Vesselam. Fe ca'ale yekul Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim demeye başlıyor. Şimdi üç kere Huzeyfe herhalde <gülüyor> üç, üç kere diyecek. Fe kâne rüku'uhu nahvan min qiyâmihîn. Aleyhisselatü Vesselam'ın rüku'su, yani Subhane Rabbiyel Azim. <gülüyor> Tabii biz de sen, Subhane Rabbiyel Azim. Subhan rabbiyel, rabbiyel böyle diyorlar değil mi? Cami? Evet. Ne dedi hiç kimse anlamıyor. Subhane Rabbiyel Azim. Tenzih var. Allah-u noksan sıfatlardan ne yapıyorsun? Uzak tutuyorsun. Ve rükû nahvan min kıyamihi. Az önce Bakara'yı, Nisa'yı ve Ali İmran'ı okumuş olduğu rekata yakın. Ona kadar olmasa da yakın. O kadar uzun yani rükû. ثُمَّ قَالْ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ben mimma raka, <gülüyor> Rukudan kalktı. Semihallahun melhamid dedi kalkarken. Sonra Rabbena alekel dedi. Oradaki o duruşu okuyan neye yakın? İlk rekattaki yani okuduğu Bakara, Nisa ve Ali İmran'a yakın. O kadar da ayakta duruyor. Tabii Bu arada Vesselam, bunu tekrarladığını söyleyen alimler var sübhana Rab, rabbena lekel hamd denizi soruluyor. Sonra sجد sonra secdeye düştü ve selam. "Fekal subhana rabbiyal aala." En yukarıda olan. Ne demek subhana rabbiyal aala? En yukarıda olan, en yüksekte olan Rabbimi ne anlarım? Tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Düşünün. Hem bunu söylüyorsunuz hem de Rabbinize en yakın olduğunuz yer neresi? Secde. Rabbiniz'e en yakın olduğunuz yer. Secde. Ve kal subhane rabbiyele alâ fekâne sucûduhû kariben min Bu yaptığı secde de aynı ne gibi? O ayakta durduğu namaz gibi. Siz düşünün şimdi kendi kıldığınız namazı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nefisle olan mücahede, mücadele. Hemen bu konuyla ilgili ee, hadi de alalım. Sonra misafirlerimiz var. Bugün kısa keselim. Diyor ki İbn Mesud radıyallahu anh Abdullah bin Mesud قال صليت مع sallallahu aleyhi ve sellem ليلة. Şimdi bir sahabe bu da başka bir sahabe. Peygamber'e namaz kılıyor. Yani. Ne kadar büyük bir şeref değil mi arkadaşlar? Onun okuduğu sesi duyuyorsunuz, okuduğu Kur'an'ı duyuyorsunuz. Yani kulluğunu görüyorsunuz. Şimdi kalkıp bir sahabe peygamber öldükten sonra peygamberden yardım ister mi?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 Ve insanların huzuruna öyle çıkmak falan gözükmek de yok. Neden? ve vesselam bakıyorsun elbisesine meni bulaşmış, hanımı yıkamış onu suyla. Islaklığı gözüküyor elbisenin. Elbise yıkanmış belli. Çıkıyor sahabenin yanına. Sahabe diyor biz görüyorduk o elbisedeki ıslaklığı. Böyle bir kul. Abd. Sen şimdi kalkıp bundan Aleyhisselatü vesselam'dan yardım ister misin? Yetiş ya Resulullah der misin? Değil Değil mi? Ama şimdi insanlar buradan kalkıp kilometrelerce yol katedip gidiyorlar Şehineki elindeki attığı halı tutsun. İpi tut. Şeyh bir şey konuşuyor mu? Yok. Şeyh konuşmaz, bakar, nazar eder. Hep ne böyle arkadaşlar? Şeyhin olağanüstü bir insan, eşer üstü hatta. Bir yaratık olduğunu kabulmeye çalışılıyor. İnsanlara dikte edilmeye çalışıyor. Sebep Başını sıkıştı zaman yolda gidiyorsun ya araba yuvarlanacakken yetiş ya şey şimdi yetiş ya Abdülkadir de Medet ya Hamza Medet ya Abdülkadir böyle mı? Neden? Çünkü hep sürekli onlara insanüstü olağanüstü neler var vasıfla yükleniyor. Ya Aleyhisselatü Vesselam bakın aynı bir tarafta Huzeyfetül Yaman bir gece durmuş namazda onu anlatıyor bu sefer de Abdullah bin Mesud Peygamber'in hizmetçilerinden Nesim Malik gibi Peygamberimizle suyunu taşıyan yanında bir şeylerin taşıyan hizmetçi sahabelerden, ona hizmet edermiş. Köle değil bunlar, özgür insanlar ama Peygamber'e hizmet etmekte şeref duyan insanlar. Diyor ki Abdullah bin Mesutu radıyallahu anh Sallaytuma an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Leyleten fe al kıyam Hatta hememtu bi emri su Kıyam o kadar uzun tuttu ki aleyhissalatü vesselam O kadar uzun kıldı ki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 İşte kimi arkadaşlar, genç olmasına rağmen bakıyorsun sandalye arıyor, tabur arıyor. Üzerine oturayım, kılayım. Nafile namaz, kılabilirsin. Bir sıkıntı, bir beysi yok. İkinci gün, üçüncü gün artık vücut nefis. de boğuşurken artık sen kamçı eline alıyorsun. Orada namazını kılıyorsun. Değil mi? O, o, uzun gördüğünüz namaz, bakın Peygamberin namazı yanında ne kadar? Kısa. Kısa.